Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik. Hülya Denizal, Hatice Caner ve Kevser Yavuz. Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün yanımda Sinek 8 Yayın Evi'nin yayın yönetmeni var İrem Çağal. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi Sinek 8 Yayın Evi çok yeni ve çok hani çevreci ve bizi çok heyecanlandıran bir yayın evi. O yüzden sizi konuk etmek istedik. Daha önce de aslında etmiştik ama kayıt yapmıştık. Sonra kaydı bir türlü yayınlayamadık. Viktor'un vefatından dolayı şimdi ancak yeni konulara gelebiliyoruz. O yüzden tekrar hoş geldin İrem. Tekrar hoş bulduk. <gülüyor> e, şimdi daha önce aslında e, bu yeni kitabınız çıkmamıştı ve yeni kitap çıkmak üzereyken e, seninle konuşmak konuşmuştuk. Ama şimdi artık yeni kitabınız çıktı piyasada. Evet. Permakültüre giriş diye konuştuk. E, ama önce bu kitabın detaylarına girmeden önce biraz Sinek 8 yayın evinden konuşalım. Nereden aklınıza geldi kitap yayınlamak? Çünkü çok değerli kitapları yayınlayacaksınız. Çok da teşekkür ederim bireysel olarak. Evet biraz bahseder misin? Biz aslında Sinek 8'in macera aslında çok kişisel bir noktadan başladık. Alternatif bir takım e, yöntemleri araştıran bir grup arkadaştık aslında bundan e, 4-5 sene kadar önce. Ve e, mesela alternatif mimari yöntemleri hep böyle betondan evler görüyoruz ama kerpiçten ev yapılamaz mı diyen bir grup mimar arkadaş mesela. Ya da e, kendi besinimizi şehirde de olsa yetiştiremez miyiz diyen bir takım insanlar ya da e, çöpümüzü nasıl dönüştürebiliriz diye e, kafa yoran bir grup arkadaş bir arada bu, bu konular hakkında düşünüyorduk ve e, bu konularda hep yayılmış e, yayınlanmış kitapların yabancı dillerde olduğunu fark ettik ve e, aradığımız sorulara cevapları hep bu tip kitaplarda bulduk ve bu kitaplar bizim bir nevi yolumuzu açan e, kitaplar oldular ve sonradan e, bu e, bu yolun yani önümüzde açılan yeni yolun hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark ettiğimizde e, bu bilginin başkalarına da ulaşması gerektiğini fark ettik. Yani biz kendi hayatımızı dönüştürmeyi ve e, onu daha e, hem bizim hem de başka canlılar için daha e, iyi bir hale sokmayı bi, bi, bir yerden öğrenmeye başlamıştık. Ama fark ettik ki biz e, birkaç kişi bunu yaparsak aslında çok da bir şey değişmeyecek. Çünkü çok birbirimize bağlı yaşıyoruz ve yanımızdaki belki komşumuzun e, bahçesine attığı bir zehir bize e, aylardır yıllardır uğraştığımız organik bahçemize zarar verecek Dolayısıyla bu çok birbirine bağlı bir konu Ve e, herkese yayılırsa ancak Ve topyekün e, bir farkındalık yaratırsa Gerçekten e, işleyebilecek bir mevzu O yüzden e, dedik ki bu konuda e, bir farkındalık yaratılması lazım e, Kapalı bir e, sistem gibi e, ele alabileceğimiz bir şey değil O yüzden e, bu konuda mümkün olduğu kadar Mimpin olduğunca çok e, bilgiyi insanlarla paylaşalım ve bunu yayalım ve e, bu konunun aslında bir kültürü oluşsun e, dedik e, ve bu şekilde yola çıktık aslında en başta en temelde. Bir de tabi bu bilgiler hep dışarıda var aslında İngilizce Hı -hı. ve genelde insanlar İngilizce öğrenmek zorunda kalıyor ya da İngilizcesini anlamak Hı -hı. zorunda kalıyorlar ve çok aslında büyük bir görev üstlenmişsiniz. Onu kendi diliyle yani kendi dilimizde anlaşılacak hale getirmek konusunda. Şimdi ilk kitabınız Ekoloji. Cep rehberiydi hı hı. E, ve çok e, eğlenceli bir kitap yani ben aldım ve okudum. E, çok güzel bilgiler var genel olarak hani ekolojiyle ilgili e, neydi ya bu dediğiniz bütün kavramları bulabileceğiniz hı hı. bir kitap. E, ve de küçük de bir kitap hani hemen hızlı da okunuyor. E, zor oluyor mu bu? O tip kavramları Türkçe'ye çevirmek, Türkiye'ye getirmek. Çünkü yeniden bir dil oluşturmanız gerekecek aslında sanki. Aslında en başta şöyle bir şey söyleyeyim. hani Bu bilgiler sadece batıda üretilmiş bilgiler ve biz bunu keşfediyoruz ve Türkiye'ye getiriyoruz diye düşünmek biraz yanlış. Bunlar aslında bu bilgi yani doğa, doğayı yok etmeden onunla sürdürülebilir bir şekilde yaşamak bütün... Ee, ...kültürlerde olan bir bilgi aslında. Bütün yerli kültürlerde olan bir bilgi. İnsanlar binlerce yıl boyunca bu şekilde hayatta kalmışlar. Ama bazı kültürler bunu yazıya dökmüş... ...ve bu yazıya dökme işlemini e, devam ettirmiş... ...ve bu da bir kültüre dönüşmüş. O yüzden e, bunun eserleri oluşmuş. E, Türkiye'de bununla ilgili çok yazılı kaynak yok. E, o yüzden biz ilk başta e, bu konuyu çok geniş bir şekilde toparlayan... E, ...ve literatürün böyle... E, Temel eserlerinden olmuş kitapları çevirerek işe başladık. Ama Türkçe kitaplar da toplayarak yani Türkiye'deki bu bilgiyi derleyerek kitaplar da yapmak istiyoruz. Neler var sırada? Şimdi şu anda yayınlanan kitabınız Permakültüre Giriş. Evet. Bill Mollison'un evet. hani permakültür kelimesini herhalde yaratan kişinin kitabı. Hatta onunla ilgili artık kurslar da yapılıyor evet. Türkiye'de. Yani permakültür kelime olarak yabancı gibi gelse de artık yerel bir şey olmaya başlayacak. Permakültür, permanent agriculture kelimelerinin aslında bir araya getirilmesiyle oluşmuş uydurma bir isim aslında. bil Morrison'ın kendi fikrine bulduğu bir isim sadece. Çok da ismin içeriğine... Direkt bir referans yok aslında anlattığı meselede. Bu konuda hakikaten Türkiye'de çok yayılmaya başladı. Çünkü insanlar bir şekilde sürdürülebilir insan yerleşkelerine ihtiyaç duyulacağını hissettiler. Yani biz mesela şu anda şehirde yaşıyoruz birçok bir, bir insan. Biz de dahil olmak üzere yeni taşındık ama şehirde yaşıyoruz. Bir felaket olduğunda şehirdeki her şey dışarıya bağımlı olduğu için yani bu su, doğalgaz, besin, gıda her, her şey dışarıdan araçlarla ulaşımla şehre geldiği için kendine yeten bir sistem değil. O yüzden insanlar hem bu sistemlere bağımlı olmamak için yani belli bir özgürlük alanı yaratmak için kendilerine hem de artık... ...insanlara e, hükümetlerin ya da şirketlerin sunduğu hizmetler, gıdalar güvenilir olmadığı için... ...insanlar artık belli şeyleri e, kendileri üretmeyi öğrenmek istiyorlar. Yani Ve bu, bu şeyler aslında onların hakkı da bir yandan. Yani gıda üretmek şirketlerin tek elinde olan bir konu değil. Gıda aslında herkesin üretebileceği ve e, herkesin üretebileceği basitlikte bir e, konu aslında. O yüzden insanlar bahçeler oluşturuyorlar, balkonlar yapıyorlar, bu konuda kurslara gidiyorlar ve mevcut sistemin onlara sunduğu bu iyidir, bu doğrudur, bu sizin için en iyisi gibi önerilere çok katılmıyorlar ve araştırıyorlar. Ve permakültür kültürde aslında bu minvalde insanların ihtiyaç duyduğu konulardan biri. O yüzden son dönemlerde çok... ...yükselişe geçmiş bir konu. Biz e, bu kitabı alıp... E, telifini alıp çevirmeye başladığımızda... ...Türkiye'de ne bir kurs düzenleniyordu... ...ne de bu tah, konu derim, O yüzden dedim zaten dışarıdan şey geliyor bazı konular... diye evet. çünkü permakültür... Avustralyalı galiba değil mi? Bilmous. Evet, Bilmous Avustralya'dan Avustralya. gelen bir şey. Ama çok güzel bir sistem ve her e, dili olmayan bir sistem aslında. Her yerde, evet. her şekilde yapılabilecek bir sistem. E, ama işte e, biraz e, aslında şöyle etmek gibi. E, Bilmous'unu şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'nin e, en e, doğanın canlı ve böyle e, nasıl denir? Çok güçlü olduğu yeri mesela Artvin Maçael Vadisi. Orada yaşayan bir çiftçiyi düşünün. Bill Morris'ın aslında onun başka bir versiyonu. Kendi ülkesinin en böyle doğanın göbeğinde Tazmanya'daki bir köyde doğmuş. Ve orada 29-30 yaşına kadar her şeyini kendisi üretmiş. Ve yaşadığı köyde de insanlar zaten böyleymiş. Hiç kimsenin tek bir mesleği yokmuş. Ve herkes kendi gıdasını, evini yapmayı bilirmiş. Sonradan fark etmiş ki aynı şu anda mesela Artvin'deki bir çiftçinin fark ettiği gibi oraya yapılan HES'ler yüzünden ya da e, oraya yapılan müdahaleler yüzünden fark etmesi gibi e, 70'lerde daha e, bundan 30 sene önce Bill kendi yaşadığı köye bir takım şirketler girmiş ve e, balıkların öldüğünü, e, ormanların kesildiğini görmüş. Bunlara şahit olmuş ve bunları nasıl, e, bunları, bunları ihtiyaç duymadan yani insanların... Bir takım ihtiyaçları için doğayı etraflarındaki dünyayı katletmeden nasıl bir yaşam kurabileceğine dair kafa yormaya başlamış ve bir, bir takım insanlarla beraber bu fikri geliştirmiş. Zaten o dönemde bir doğa korumacı olarak da çalışıyormuş. Akademide bir görevi varmış filan. Ve bunun başkaları tarafından da dünyanın farklı yerlerindeki özellikle kendi besini üretemeyen ve çok sınırda yaşayan... Afrika gibi e, yerlerde e, uygulanması için çalışmış yani. E, bir de kendisi Hı. herhalde mühendis ya da bilmiyorum <gülüyor> mühendis bilgisi var. Hı -hı. Çünkü kitapta çok teknik bilgi de var ve ben e, biyoloji mezunuyum. Dolayısıyla beni çok mutlu eden de bir kitap oldu. <gülüyor> Çünkü hani bütün o döngülerden bahsediyor. Sırf böyle... E, bunu illa da yapmanız gerekmiyor bu kitabı okumanız için hı hı. yani illa da perma olmayacağım ben deyip kafa çevirmek değil aksine doğada neler oluyor insan neler yapabilir deyip merakla sarılabileceğiniz bir kitap e şimdi bir müzik arası verelim sonra kitapla ilgili ve geleceğinizle ilgili yani <gülüyor> sinek 8'in gelecek yayınlarında nelere heyecanla beklememiz gerekiyorla ilgili konuşmayı sürdürelim. <gülüyor> de siete dragones de fuego bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç, bir Lento, llego y encuentro trago Pasando rap, tapas, trampas sí. Coges, sí. Camino lento, llego y de esta tierra en de Dios quien soy realidad de Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohum'dan Hazatı Ekolojik Yaşam programını devam ediyoruz. Ee, ben Zeynep Çelen, Buday Derneği'nden ve yanımda Sinek 8'in yayın yönetmeni İrem Çağla birlikteydik. Ee, Sinek 8 Yayın Evi'nin yayınladığı kitaplardan bahsediyorduk. Önce... E Şeyden bahsettik işte ekoloji rehberinden, cep rehberinden ama şimdi permakültüre giriş şu andaki yayınladığınız kitap ve Bill biraz bahsediyorduk. E, tam kapatmadan önce şunu demiştik yani bu kitabı e, ilgilenmek için, incelemek için illa da permakültür yapmanız gerekmiyor ya da uzmanı olmanız gerekmiyor. Bu sizi o yöne doğru götürecek ilk adım diyebilir miyiz böyle? Evet aslında yani bu, bu kitabın hikayesini biraz anlatmak istiyorum bundan 6 sene önce bir yayınevi e, kurmamış ama bu konularda çok hevesli e, bir sürü çiftliğe giden e, bulduğu her kaynağı okuyan e, hevesli insanlar olarak biz bu kitabı ilk defa e, Viktor Ananias'ın Kaz Dağları'ndaki evinde görmüştük ah inanmıyorum <gülüyor> evet ve e, orada e, güneşin bizim için bir fotokopisini yaptırmıştı sağ olsun ve o, o fotokopi üzerinden biz senelerce biz bu bu kitabı üzerine çalıştık, okuduk ve e, ne bir uzmanlığımız vardı ne de e, çok büyük bir arazimiz vardı. Ama e, söylenilen şeyleri mantığını anladığımız için deneyebiliyorduk. Ve onlar da bizim hayatımıza doğrudan e, bir dönüştürme yapıyordu. E, bu tesadüf yüzünden aslında ve Victor'un aslında bize bizim hayatımıza e, verdiği ilham... ...ve güç yüzünden bir yandan da... E, ...kitabı Viktor'a adadık. E, kitabın... Viktor'un e, attığı bir tohum daha... Evet, ...yeşermiş evet. oldu böylece. Evet. Yani kitabı matbaaya gönder... ...gönderdiğimiz gün... ...Viktor'un e, haberini duyduk ve... E, ...Bodrum'a gittik... ...yanında olmak için. Ve döndükten sonra... E, ...son e, düzeltide... E, ...ilk sayfaya Viktor Ananiyası'nın anısına yazıp... ...öyle gönderdik Matbaa'ya. Çok isterdim e, görmesini ama... Evet. ...ama şimdi birçok kişi görecek. Evet. Ve Viktor'un adıyla görecek. Ve evet. e, yani birçok başka tohumlara yol açacak büyük bir ihtimalle. Çünkü permakültür artık Türkiye'de var. Ve e, hani kuruluyor gittikçe bunun eğitimleri de alınıyor. E, yapılıyor. Ve bunu... E, evinizde herhangi ufak bir değişiklik için de yapabilirsiniz. Ee, mesela şöyle bir şey permakültür diyeyim ya da sen de düzeltebilirsin. İşte yağmur suyunu nasıl um... Toplayıp hani daha kullanılabilir bir su haline getirmek, işte ev içinde yapabileceğiniz çözümler, artık balkon bahçeleri kuruluyor onunla ilgili bilgiler. Yani e, bir doğa kitabı aslında bak gördüğüm kadarıyla. Belki e, tam da bu noktada kitabın arka e, metnini okumamız güzel olabilir. Çünkü orada e, çok güzel bir şekilde anlatıyor. İstersen onu okuyayım. <gülüyor> Permakültür, doğal sistemlerin gözlemine, geleneksel tarım yöntemlerinin içerdiği erdeme ve modern bilimsel teknolojik bilgiye dayanan bir tasarım sistemidir. Permakültürün amacı sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak. Yani kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, uzun vadeli, ekolojik anlamda sağlıklı ve ekonomik olarak da uygulanabilir sistemler yaratmaktır. Aslında şey... Bu kadar. Evet, bu kadar. Yani e, sürdürülebilir insan yerleşimleri... E, tasarlamanın sistemini anlatan bir e, bir fikir aslında permakültür ve çok fazla aslında tasarıma yönelik bir e, bir fikir evet, yani mühendis e, gibi sanki yani o yüzden de mimar mühendis mimar böyle. mühendis <gülüyor> ve tasarımcı gibi yani ama başka bir e, bakış açısıyla yani mesela ben de e, mimarlık eğitimi aldım e, ve güzel sanatlar eğitimi aldım hani orada e, bize verilen e, bakış hep böyle bir estetik estetiği yüceltme yönünde yani form estetik ya da fonksiyon her neyse bulunduğunuz yerin bakış açısı her neyse ama burada şöyle bir şey var bir şeyin formu o dönemde o formun çok prim yapıyor olması değildir onu yapmanızın sebebi ancak bir şey birçok şeye bir sistem içinde birçok şeye aynı anda hizmet ediyorsa ve onu besliyorsa ve bir döngü içinde hareket ediyorlarsa bunlar ve kendi kendilerini var edebiliyorlarsa mantıklıdır. Yani mesela sizin bir, e, bir araziniz var. E, o arazinize bir e, ağaç ektiniz, ağaç diktiniz, ağaç fidanı diktiniz. Bu ağaç fidanının altına bir e, e, tavuklar için bir alan yapmak istediğinizde ağacı tavukların e, yiyebileceği meyveleri olan ağaçtan seçerseniz o zaman tavukları yemlemenize gerek kalmaz. Yani bu aslında çok basit, basit çözümler. bir tasarım çözümü. Yani evet. ve parmak kültürü aslında tamamen e, iş e, şeyleri e, bir e, sistem içindeki elemanları nasıl birbirleri birbirleriyle e, ilişkili bir şekilde kullanılabileceğinizi ve her şeyin aslında birbirle ilişkili olduğunu ama modern dünyada bu ilişkilerin e, birbirinden soyutlan soyutlandığını ve belli e, kategoriler içinde ha hapsedildiğini. E, Söyleyen ve bunu tekrardan açmamız gerektiğini söyleyen bir fikir aslında. Ufuk açan aslında. Evet. <gülüyor> Ufuk açan bir kitap. Ee, bir de şimdi bu kitabın hikayesi tabii ki de Victor'la da çok bağlantılı. Ee, bir de hani buğdayla da bir ilgisi olmaya başladı. Biraz bahsedebilir misin kitabın? Ee, bu, buğdayla şöyle ilgisi var. Ee, tabii hikayenin başında e, Victor Kazdağları Çamtepe olmasının yanında. Ee, kitabın... Kitap birkaç hafta önce çıktı aslında daha yeni dağılmaya başladı. Ve biz bunun ilk kitabımızda olduğu gibi ekoloji Cep rehberinde olduğu gibi ilk tanıtımını organik pazarlarda yapmak istedik. Ve bunun için buğdayla bağlantıya geçtik. Onlar da sağ olsunlar bize bir yer verdiler. Ve bu hafta sonu yani 9 ve 10 Nisan cumartesi ve pazar günleri ilk önce Şişli'de cumartesi günü Şişli'de sonra pazar günü Kartal ...organik pazarında bir standımız olacak ve kitabın tanıtımını yapacağız. Gelenlere bu e, kitabın anlattığı konulardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda ilk satışını da yapacağız. E, ve e, satıştan elde edeceğimiz Karin %15'ini buğday derneğine bağışlayacağız. E, bir yandan da kutlamasını yapmış olacağız. Çünkü bir şeyi e, iki seneden fazla emek verdikten sonra beraber kutlamak da aslında... Ee, bir o kadar önemli hmm. diye düşünüyoruz. Ve bu işe gönül vermiş insanlarla birlikte. Yani evet, o evet. ekolojik pazara gelen herkes. Eminim orada yaşadıkları için değil. Çok uzak mesafelerden gelenler de var. Ve bu işe gönül verdikleri için oradalar. O yüzden hep beraber bir giriş çok iyi olacak. Bir de Sinek 8 kitaplarının bir özelliği de kağıdı ve ondan biraz bahsedelim mi? Sonuçta hep Aha. demiştim daha önce de çevreci olup da nasıl kitap basmaya e, olumlu bakabiliyorsunuz <gülüyor> falan. Hani e, bir bence çok olumlu da hani böyle bir soru gelebilir Aha. belki diye biraz bahsedebilir misin? <gülüyor> Kitabın üretim biçimi aslında e, hiçbir malzeme yani laboratuvarlarda üretilmiş tamamen kimyasal içerikli malzemeler haricinde doğal bir e, ham maddeyle üretilen malzemelerin aslında üretim biçimi e, çevreye zarar verici bir şekilde oluyor. Yani kağıt aslında kötü bir malzeme değil. Kağıt doğada çözünen mesela kompostunuzun içine ekleyebileceğiniz yakabileceğiniz çok güzel bir malzeme ama bu kağıdı yaparken kağıt fabrikalarının, firmaların eklediği bir takım kimyasallar Beyaz var. Beyazlatıcılar Beyaz var. Asitler var. Bir yandan da bu kağıdı elde ettikleri ormanların sürdürülme sorunu var. Biz bu iki meseleye aslında dikkat ettik. Yani satın alacağımız kitaplarda kullanacağımız kağıdı üreten firma bu kağıtları elde ettiği ormanı ormana önem veriyor mu, sürdürüyor mu diye. Zaten bu konuda bir halihazırda hazırda bir sertifikasyon sistemi var. Forest Stewardship Council, yanlış hatırlamıyorsam FCC adında bir sertifika sistemi var ve sürdürülebilir bir orman kaynağını devam ettiren kağıt üreticileri bu sertifikayı almaya hak kazanıyorlar. Biz bu sertifikası olan bir kağıdı kullandık zaten kağıtlarımızda. Bir de karton meselesi var yani kağıtlar asitsiz ve sürdürülebilir bir orman kaynağından gelen sertifikalı kağıt kitabın iç sayfaları bir de kapağında kullandığımız bir karton var bu karton da yüzde 80'ini tüketici artığının yeniden dönüştürülmesinden elde edilen geri dönüştürülmüş kağıtlardan oluşan bir karton ee, ve bu iki şeyi de e, kitabın son sayfasına bu iki özelliği de e, şu şekilde yazdık insanların da dikkatini çekmek için aslında. Bu kitabın, bu kitabın sayfalarında sürdürülebilir bir orman kaynağından elde edilen ve asit içermeyen e, sertifikalı kağıt kapağında da geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen karton kullanılmıştır. Bu kitabın elinizde tuttuğunuz hale gelene kadar geçirdiği aşamaları sinek8.com adresinden okuyabiliriz. E, gelişmeleri takip edebilirsiniz gibi bir notumuz var. Yani bütün yayın ellerine örnek olur umarım. Çünkü İnşallah. çok değerli bir şey. Yani içindeki bilgi kadar elinizde tuttuğunuz şeyin de doğa, doğadan en az zararlı, minimumla elinize gelmiş olması çok önemli. Çok teşekkürler İrem. Yarın ve pazar günü Şişli ve Kartal'da hem kitabın tanıtımı var hem İrem de orada olacak. Belki hı hı. onunla da tanışabilirsiniz. Aynı zamanda da kompost atölyesi olacak. Solucanlı kompost atölyesi. Permakültürle çok bağlantılı. Hı hı hı. Hani o atölyeye katılıp ondan sonra kitabı da alıp artık <gülüyor> kompostun uzmanı bile olabilirsiniz. 9 Nisan saat 10'da Şişli'de Feriköy'deki ekolojik halk pazarında. 10 Nisan'da 10.30'da Kartal'daki ekolojik halk pazarında Solucanlı Kompost Atölyesi ne katılabilirsiniz. Balkonda veya mutfak lavabosunun altında bile kompost yapabilirsiniz. Bahçem yok diye endişe etmeyin. Hiçbir alana ihtiyacınız yok. Her yerde yapılabilir. Yeter ki isteyin. <gülüyor> hani kalben. Peki çok teşekkürler İrem. Ben İrem teşekkür Çağıl konuştuk. Sinek 8 yayın evinden permakültüre giriş kitabını. Ben Zeynep Çelen. Haftaya görüşmek üzere. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hülya Denizal, Hatice Caner ve Kevser Yavuz